Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kâhâya'yâin sâdâ Kâ Bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır. O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti.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 وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i faniyim. قَالَكَ ذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيْنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَمْ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 dedi. Allah buyurdu. Senin alametin sağlığın yerinde olmasına rağmen üç gün insanlarla konuşamamandır. Derken mabetteki bölmesinden halkının karşısına çıkıp Sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin diye işarette bulundu. Yâ Yahyâhudil kitâbe bil kuvvetin ve âteynâhu'l hükmâ sabiyyâ. Ve hâlânem min ledunnâ ve zekâten ve kâne tekiyâ. Ve barran Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken, ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp, günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankar biri değildi. وَسَلَامٌ Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde, selam olsun ona. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ Kitapta Meryem'i de an.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 mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi. <gülüyor> Meryem irkildi ve ben dedi Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen çekil yanımdan. Kâle <gülüyor> innemâ Ruh, ben dedi, Rabbinden sana gelen bir elçiyim, sana tertemiz bir erkek çocuk hediye edeyim diye geldim. Meryem, Nasıl oğlum olabilir ki, bana eli diyen bir tek erkek bile olmamıştır? İffetsiz bir kadın da değilim. <gülüyor> Ruh, öyledir. Ama Rabbin,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 Derken doğum sandısı onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı Ay dedi ne olaydım keşke bu iş başıma gelmeden öleydim Adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım. Derken ruh ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi. وَهُزِّ۪ي اِلَيْكِ بِجِدْعِنْ نَخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا Haydi hurma dalını kendine doğru silkele. Üzerine taze hurmalar dökülsün. فَكُل۪ي ve وَقَر۪ي عَيْنَا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 Kız Meryem, dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi. Meryem, bana değil.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 وَجَعَلَنِي مباركاً اينما كنت وأوصاني بالصلاة ما دمت حيا. Nerede olursam olayım, beni kutlu, mübarek kıldı. Yaşadığım müddetçe, bana namazı ve zekatı farz kıldı.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 ذَٰلِكَ عِيْسَ İşte hakkında şüphe ve tartışmalara girdikleri Meryem oğlu İsa konusunda gerçeğin ta kendisi olan Allah'ın sözü budur. مَا Allah'ın evlat edilmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir. Bir işi yapmak istediğimi şöyle olsun demesi kafidir. وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ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 <gülüyor> Zamanı geldi babasına babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu kutlara tapıyorsun? Ya <gülüyor> أَبَتِهِ Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım. Şeytana şeytana Babacığım sakın şeytana ibadet etme çünkü şeytan Rahmana isyan içindedir Ya ebati in babacığım bu gidişle o rahmandan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim قال اراغب انت عن الهتي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 Onların her birine peygamberlik verdik. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إنه كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نبيا. Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten, Gerçekten o Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve Nebi idi. مِنْ جَانِبِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ Hani ona Tuğr'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık. Ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da nebi olarak ona ihsan etmiştik. İnnehu kana sadıkal va'di Kitapta İsmail'i de an gerçekten o verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve nebiydi. Ve <gülüyor> kana ya'muru ehlehu bis salati ve zekati ve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 Biz onu üstün bir makama yücelttik. Ula'ikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine min dürriyeti Ademe ve min men ve min men hamelna ma'anuhu ve min dürriyeti İbrahim ve İsrail ve min men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 hiç kimse bilir misin? Böyleyken kafir insan sahi ben öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım der. min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 Sonra da cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette oraya getireceğiz. Ummelenenzi Sonra da her topluluktan Rahmana isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız. ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstahak olanları elbette biz pek iyi biliriz. وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَجْمًا مَقْضِيًّا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 وَاِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا خَيْرٌ kendilerine açık açık okunduğu zaman, o kafirler, iman edenlere dediler ki, bu iki cümleden,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 saymaya gelmez kul men kana fi ddalalati falyamdu lehu rrahmanu hatta ma wa wa deki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 اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِتَّخَدَ Ne o? Bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu? Yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı? كَلَّا سَنَ اَقْتُبُ Asla! İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz.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 Görmüyor musun ki biz kafirlere şeytanları musallat ediyoruz. Onları oynatıp duruyorlar. O halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saymaktayız.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 <gülüyor> Rahman'ın huzurunda söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek. şeyen <gülüyor> Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler, pek çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti. وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَّحْمَانِ يَتَّخِذَ وَلَدًا Halbuki evlat edinmek, Rahman'ın şanına yakışmaz. اِنْ <gülüyor> كُلُّ Göklerde ve yerde kim varsa,